zaman kör vaktinde hiç yaşmasın. mı bir bakarsın rahama da gelmiş. E kolay değil. Dört bahar geçti bu kıma değil. Sırtını nasıl bağladı diyorlar. E, bağlar tabii. Tanrı biz insanları yatarak çalışalım e, diye yaratmamış. He eh, bu herif de zaten pek insan evladı sayılmaz. Aman, aman duymasın. ağlymasın. Demedik kalmadı. Duysa düşsün. Olsun bak bizden duymasın yine. Ya bunca zaman inat eder mi bir herif? Aklı başında olan adam yapar mı bunu yaptıklarını? Yapıyor yapıyor. sonra bir bakmışsın hepsini bozuyor. Neymiş? İstediği gibi olmuyormuş. E ne istiyor ki bu adam? Şeytan amsın bu. Nereden bileyim ben? Sen de sorayım deme ha. <gülüyor> bir de yarasa gibi başında bekliyor. Kimseciklere göstermez. Yani hakikaten tuhaf bir adam. Benim tanıdığım, bildiğim kimseye benzemiyor. Oyunun dekor tasarımı Behlül Danetor, kostümleri Medina Yavuz Almaç, ışık tasarımı Ayhan Güldağları, müzikleri Çağrı Beklen, kareografisi Cihan Yönteme ait. Yönetmen koltuğunda ise Saydam Yeni Ayvar. Dört yıldır küstakça gülüyor arkadaşlar. Sizin gibi. Ama benim Mikelhan cebim. Sol gülen hep ben olur. Bunu değiştiremeye kim seni gücü yetmez. Onunki de yetmeyecek. Her gördü. İlk gördüğü andaki yüz ifadesini unutmadım daha. O kadar kinlenmişti ki bu tezgaha hazırladım ona. Efendim sizi tezgaha düşürmek kimin adına düşmüştü? Ama bu çok acı bir ders olacak ona. Hem ona hem de o genç yeğenine. Ben onun kadar iyi bir ressam bilmişim. Bütün dünyada görecek şekerlerden. ...benim fırçamla yontom kadar iyidir. Hiç kimsenin benim sanatımın değil. Hiç kimse yok. Oyuncu ise ...Mahmut Gökgöz... ...Cemal Ünlü... ...Ozan Uçar... ...Tevfik Tarhal... ...Kemal Topal... ...Nurettin Öz Suca... ...Çetin Demir... ...Onur Serimer... ...İpek Gülbir... ...Tuba KaraBay, ...Arda Baykal... ...Utku Çorbacı... ...Merve İleri... ...Merve Bağdatlı... ...Gökay Müftüoğlu... ...Halil Irklı... Arda Tunaseli, Samet Silme, Mehmet Konu ve Michelangelo rolüyle Atilla Şendil yaralıyor. Ama ben sabretmesini bilirim. Gerçek erkemi ben değilim. Ama o kısandı. Babanın heykemi yorulmak için beni sevmesini öylesiyen kısandı. Heykelle varıyor ama resimini yapamaz dedi. Herkesin içini bana bildiler. Bana... Bir kere acelemedim. Ben ne yaptım? Kızdın mı? O aşağılık herifi tokatladı mı? Ben uzaklaştım. Herkesin kahkahalarından, arkamdan söylediklerinden kaçtım. Ben sustum. Fransa'ya gittim. Ardından meleği. Kahkahaların meleğiyle o büyük meydanından bile duyuruyordu. Sanki kulağıma gidiyorum bu fesatını üzeri. Ama artık gülemeyecekler, hepsi boşa bu çabaların Koskoca 4 sene ucunda intikamını şekillendirdiğim 4 kıl son sene Böyle ucuz topyolar verebilecek değilim, hepsini göstereceğim Hepsi görecek, Mikel Ancelo'nun intikamını ve sanatını hepsi görecek Boyunları tutulacak yukarı bakarken, <gülüyor> önümde gelecekler İlk gördüğü anda, işte tam o anda Bir daha yüzüne bakamayacak bir daha arkamdan konuşamayacak. Hepsi konuşuyorlar. Oyunun yazarı British Council Oyun Yaz Festivali ve Mitos Boyut 2008 Oyun Yazma Yarışması'nda Alevli Günler ve Michelangelo Yalnızlığın Resmi Oyunlarıyla önemli başarılara imza atan Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı mezunu genç yazar Irmak Bahçeci. Bana bir alsın. Neden? Son gönderdiğimi beğenmedin mi? Beğenmemek değil. Benim Meryem'im Ama Mikan, Florens'ın orta yaşlı kadın kaldığı sana gönderli değil mi? On sekiz. Ne? On sekiz yaşında olacağım. Kim? Benim Meryem'im. Sen de girdin mi Mikan? On sekiz yaşında. <gülüyor> Bu sefer kesin hafor özel edeceksin. On sekiz yaşında Meryem. Vatican, Vatikan Birliği'ye döner. Vatikan'ın kurumda değil. Ne demek kurumda değil? Bana kocamışkırları göndermeyi bırak. Yüzün ilgin, anlı geniş bir genç kız lazım bana. Evet, bence de sana lazım olan şey tam da öyle bir şey. Kızı modern olarak mı kullanacaksın? Başka ne yapacağım? Ne demek başka ne yapacağım? Genç kızlar sadece modernik etsin diye yaratılmamışlar, değil mi? Öyle şeylere vaktim yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Tuhaf olasın hünkârım. Neyse ben çıkıyorum şimdi. Başka istediğin bir şey var mı? Amla geniş olsun. Ellerine biçimli. Parmakları ince olsun. Öyle bir kız bulsam sana göndermem. <gülüyor> Michelangelo Buonarroti kimdir? Adı anılınca yoğun saygı uyandıran bir dehadır. Rönesans'ın en önemli dört sanatçısından biri, heykel sanatının en üst noktasına ulaşmış üstün bir insan. Nerede sanatta saygısı olmayan adamlar benim yemeğe potlar gönderiyor. Haklısınız efendim. Ben ses çıkarmak istemedim. Ses çıkarttın. Ama ben çalışırken dans etmek. Buna tahammül etemem. Anladığını biliyorsun hemen. Çok üzgünüm efendim. Özür dilerim. Hı. Özür, Özür dilemeden de dinlenmesinden de haz etmem. Affedersiniz. Yani bir daha olmaz. Olmasa iyi sayıyım. Efendim ben aslında yemeğimizi getirmiştim. Yemek mi? Yani istemedi. İstemiyorum. Gel hepsini. İyi kanka. Ya ben dur. Size ne diyordunuz? Anlayamadım efendim. Yeminiz için yani? Çoğu zaman da anlandı. Ben... Bunlar bize iyi Hristiyan olmayı mı ürkenler? Bana bak, bundan böyle öğrendiğim zaman hepiniz siz gelirsiniz. Ama o noktan asker hariç, anladın mı beni? Anladım efendim. İsa efendimiz sizi korusun. Gerçeğe, estetiğe, sanata ve güzelliğe düşkün bir adam... Sıradan bir insanın çok ötesinde saygı duyulacak ama ulaşılamayacak uzaklıkta biri. Ben, gel, Güzel, güzel, güzel, güzel. Ne yaparsan yap, asla az, azalim bulamayacağım. Hayır, hayır. Bu yüzden böyle çok işsiz. Gide. Çok Gide. Gide. Gide. Gide. Gide. Muhteşem Pieta'yı, Davut'u, yorgun Herakles'i yapan... Sistina Kilisesi'nin tavanını eşi görülmemiş fresklerle süsleyen Michelangelo, herkesin hayranlıkla karşıladığı, takdir ettiği, insanlığa bıraktığı harikulade eserlerine müteşekkir kalınmış büyük bir sanatçı. Size bir şey sorabilir miyim Michelangelo? Sor. Sizce daha ne kadar sürer bu? Yani daha ne kadar çalışacaksın? Neden söylüyorsun? Bir an önce bitsin mi istiyorsun? Kurtulmak mı istiyorsun benden? Sana verdiğim şansın ne olduğunu farkında mısın? Değilsin tabii. Tek istediğin bir an önce kaçıp kurtulmak değil mi? Sadece ne? Sadece ne? Bokta değil mi? Kurtulmak istiyorsun. O sebeplerden ölüp sözleri veriyorum. Benden başka hiç kimsenin veremeyeceği bir şey. Yüz yıl boyunca en kutsal kişi olacaksın insanlar için. Peki kim bu Michelangelo? Bir insan olarak kim? Yaptucu, Edebem'in Mehmet'i hiç yok. 25'inde tüm İtalya'dan tanıklanmış. Ama duydukları insan hak bakış Ne yaparsan yap bir gelci daha. İstersen şu dünyanın bütün güzelliklerini işlemerlere, bozulmuş yüzünü, çirkin vücudunu hangi mermerde saklayacaksın? Kimsenin neticek acının yaktığı ruhu? O incecik parmaklarıyla. Üstat Michelangelo Buonarroti değil, dostunun seslendiği gibi Mikele kimdir? Kendisini saçının, sakalının ardına gizlemiş, çirkinliği aşikar bir erkek. Huysuzluğu, nemrutluğu, aksiliği tüm İtalya'da bilinen geçimsiz herifin teki. Kadınların dönüp bakmadığı, herkesi ürküten tuhaf bir adam. Nihayet buldum seni? Ne işin var senin Florensa'da? Roma'dan büyük siparişler vardı. Onları bulmak için yolculuğa çıktım. İşlerin yolunda öyleyse sevindim. Bir yolunda mıydım, sağ ol. Limana gidiyorum aslında. Ama kaldığım handa adını eşitince gelip <gülüyor> seni bir göreyim dedim. Handa adımı mı <gülüyor> Evet. Görmüşe göre burada da herkesin kendini aşık etmeyi becermişsin becermişsindirken. Öyle mi? Neler diyorlar peki? Kert üretmenin senden daha sevimli bir usta bulamayacağını konuşuyor. Yok canım neden kızayım? Alışkınım ben böyle şey verebilirsin. Bilmez mi? <gülüyor> ilerisindeki her ruh gibi yalnızlıkla örülmüş, sevgisizlikle perçinlenmiş bir ömrü yaşayan, sevilmeye muhtaç bir insan. Duvarlara uzun uzun baktığını gördüm pek çok defa. Evet efendim. Onlara bakmayı seviyorum. Sanki... Canlı gibiler. Sanırım kutsal kişiler onlar. Onlara baktıkça ben de kutsalmışım gibi geliyor. Bu günah sayılır mı? O süslü soyular neyin günah sayılacağını söyleyemez sana. Taban'ın ne yaptığını merak ediyor musun? Evet efendim. Bütün kent gibi. Bütün kent de değil. Onların gördüğü zaman ne hissedeceğini biliyorum zaten. Ben sana soruyorum. Sana basit bir köylü kızına. İdiyorum e efendim. Tanrı'yı koydum oraya. <gülüyor> Ademi ve. Ne? <Be>. Kim efendim? <gülüyor> Avay. Kıyamet tablosunda muhteşem bir bedene yüzünü oturtup, elinde de yüzülmüş çirkin bir vücut derisi tutarken kendisini betimleyen bu adamın içinde ne fırtınalar kopmaktadır. İçeri giremezsiniz efendim. Ne demek giremem? Kim cüret edebilir ki buna? Saygılarımı sunayım efendim. Tamam tamam çekil önümden. Özür dilerim efendim ama sizi içeri alamam. Öyle mi? Ben papanın mahiyetim derim. Şu heykeltraşın işini görmeye geldim. Anlıyorum efendim ama Mikel'en söyle bu onları tüste kimse içeri kabul et. Bu ne saçmalık çekil önümden. Başlayın efendim ama yapamam. Bu ne çıstaklık? Saygılarımı sunuyorum. Bu anagoddi. Ben de sana sunarım, sayılarım bir madem. Bu sersem köylüler, içeri giremeyeceğimi söylüyorlar. Öyle mi? E, bugünlerde soylulara nasıl davranacağını bilen birilerini bulmak oldukça zor. Öyle. Her neyse, ben senin işini görmeye geldim. Papa efendimiz merak ediyor, haber göndertmişti. Biliyor. Aldım haberini. Eminim Papa efendimiz de merak ediyor. Ya. Bu defa kararından dönmemesi şaşırttı beni. Eminim bu konuda azimle çalışanlar olmuştur ama... Ne demek istiyorsun bu analı tipi? Anlayamadım doğrusu. Önemli değil Mirimante. Bu defa önemli değil. Seninle konuşmak bir zevk. Ama şimdi içeri... Üstünüm. İçeri giremez. Efendim? Ne demek giremem? Fes bitene kadar kimse görmüş. Bu da ne demek oluyor? Dört yıldır buraya kimseyi sokmadım Mirimante. Bu kararı senin için değiştirecek değil. Papa efendimiz bunu duyacaksınız. Tahmin ediyorum. Çok ileri gidiyorsun bu ara Otiçal. Söz konusu sen olunca asla yeterince ileri gidemem bir mantere. Saygıdeğer Julius Efendimiz'e selamlarımı ilet. Oraya ne yapıyorsan varlığını koruması için Tanrı'ya dua et. Michelangelo Sistine Şapeli'nin tavanını boyamaya 33 yaşında başlar. Ve 4 yıl boyunca çalışarak neredeyse tamamını tek başına resimler. Tavanın... Aa, öyle tuhaf hissediyorum ki İyi misiniz efendim? Boğarım, boğarım, özlerim ah, Pazar günü girecekler Pazar günü Görecekler Hala olacaklarına aa, eminim aa, Pazar günü Görecekler Büyük bir gün olacak şu bizim için Hepisinin gözlerine dokunacak freskler mi? Benim hatim Budala kardinerlerin Bu cüylül bu Ne yapmış diyecekler Sonra görecekler Benim tanrımı Benim kahinlerimi Benim ademi Benim yaratılışımı Benim havamı Neden? Neden Onca yıl Benim sırrımdı Benimdi Kutsalımdı O kör Açgözlü bakışlarıyla kirletecekler Benden alacaklar Efendim iyi misiniz? Sen Aşağı mı indin? Aşağı mı? Ama tabi Kovuldu seni bahçesinden. Benim yanıma geldin. Ama neden bu paçavraları giydin? Yani ben her gün bunları giyiyorum. Anladın. anladın değil mi? Bakacaklarını göreceklerini anladın. Ondan indin aşağı. Rakiplerine ve işi ona veren Papa'ya güvenmez. Papa ikinci Julius'dur. Beni sınamak istiyorlar. Tüm bunlar bunun için miydi? Leonar böyle aynı yerde aynı zamanda. Yani ne eminim bir açıklaması var. Onlar yatırılırlar. <gülüyor> Deneğişimi bilmiyorlar. Kars'ten düzenlediler bunu. Neyi mı sınayacaklar? Hayır <gülüyor> hayır hayır. Rastlatı olamaz. Rastlatı olamaz. Arkamdan konuşuyorlar. Sürekli düşmemi bekliyorlar. Ne işler çeliyorlar? <gülüyor> Görmüyor musun Uyuno? Ne <gülüyor> O anları görmeyecek kadar çarışın. Ben, ben hiçbir şey anlamadım. <gülüyor> Bak. Kendi konseyine sarı durumu açıklarlar. Sen de onun göre bir karar verirsin. Ben tek kararımı yıllar önce Gildan Dayan'ın atölyesinde verdim. Şimdi de değişmiş değilim. Beni sınamak istiyorlar ist ben Davinci'nin de ağzından korkup kaçacağım öyle mi? Onlar da gülecekler bana asla. Asla kimseyi güldük ben. Onlar beni tanımıyorlar. Kim kurdu bunları öğrenip gidip tanımıyorlar bilmiyor. Kardeşim, ters kim onlar <gülüyor> onlar ki? diyeceğim. Şu bedenimde ben olumda bulunan tüm gücü harcamam gerekse de geri adım atmam. Bu fresko'yu yapacağım ve Leonardo'nun cinden geri kalkmayacağım. Deneyimleri sonucunda eğer eserinin son haline ulaşacaksa, kendisi dışındakilere, aracılara, iktidara ve patronlara uzak durması gerektiğini öğrenmiştir. Bu anet mezarı Sarpiyatro Kilisesi için papaya Eterenimiz istedi değil mi? Evet öyle. Sarpiyatro Kilisesi yıkılacak. Ne? Yıkılıp yeniden yıkılacakmış. <gülüyor> Olamaz nasıl olur? Birimante, yeni senfiyatörü çizmiş mi? Papa Efendimize hemen çalışmanın ağına başlanmasını emretmiş. Birimante kentinin dört yanında siparişler vermeye başladı. Ne zaman karar vermişler? Bilmiyorum, haberi daha yeni duyurdu. Hayır, hayır çok önceden. Çok önceden, bunun için geldi Fransi'ye demek. Bunun için vazgeçirdi beni. Alçak, ağzından çıkanların hepsi yalandı, şeytan ağzını durdu. Ama tabii, Raziye'nin amcası mı var Birimante? Birini mi dırtmıyordun mu? Hayır, hayır, hayır bunu bana yapamazsın. Sen petrolü yıkıp yeni baştan yapacakmış! Başka kimse mi kalmadı yenilecek? Sen sakin ol, o kaybediyorsun. Sen... Sen nasıl öğrendin? Sen de mi onlardasın? Söyle, sen de bu işin içindesin? Ne söyledim lan? O gündür oradayım! Tam da aynı gün! Şimdi de seni gönderiyorlar! Kendi gelmeye cesaret edemedim! Bunca yıldır tek dostumdun. Seni de kandım, öyle mi? Kendini kaybediyorsunuz iken her şeyi benimden aldınız. Sen bir yandan, o alçak bir yandan, bir şey demedim sana. Ne diyebilirdim? Sanatıma sarıldım, ona sığındım, tek sevgilime. Ama yetmez değil mi? Her şeyi mi istiyorsunuz? Lanet olsun Rumaya, Florensa'ya dönüyorum. Papa Efendi söyle, bir daha benim sanatımı isterse gelip kendi söylesin. Beni Roma dışında her yerde mi oluyor? O haline de... ...beni yıkmanın bu kadar kolay olmadığını söyle! Beni tanırsın eski dostum! Elinden gelin ağırlattın! Yeter! Bugüne kadar hiçbir şeydi! Tek edin! Her halde dayandım! Olduğun gibi kabul ettin seni! Ama burada durup beni ihanete tutan memnuniyetle gelin içeri! Sen çalışır mısın? Hakar beni kendine sakla! Ya da git hak edenler hadi! De. Bana değil! Ben senin tarafındaydım! Dostundum seni! Gerçek sanat eseri, ilahi mükemmelliğin gölgesinden başka bir şey değildir, diyen Michelangelo, iktidar ve çağdaşlarıyla sorun yaşayan, sanatı, yaşamı, yaratma özgürlüğü, sınırlanmak, engellenmek istenen ilk kişi değildir. Çok hoş doğrusu. Bana kalırsa hiç doğrusu değil. Bakın Bakın üstad. Papa'nın sizle ilgili kesin planları olduğu ortada... ...kent konseyiyle resmi görüşmeler baklattı. Dönmeyeceğim demiştim, kararımı da değiştirmiş değilim. Sizin gibi büyük bir üstadı şehrimizde ağırlamak <gülüyor> hoşumuza gitmiyor sanmayın. Ancak kent yönetimi gittikçe telaşlanıyor. Öyle mi? Nedir telaşları? Papa hazretlerinin kararlılığı karşısında uzun süre savunamazlar sizi. Hazretlerin ısrarlı isteklerine böyle karşı çıkmaya devam ederseniz... ...şehrimize cephaletler söyleniyor. Bu herkese huzursuz etti... İnanın, konsey başta olmak üzere tek bir kişinin dahi istemediği bir şey bu. Vatikan'ın açıktan düşmanlığıyla baş edemeyiz. Ne kadar <gülüyor> şaşırtıcı. Sizin de, Kent konseyinin de bir ayetine hayran kalmamak için. Sevgili, ederim. sevgili bir taneciklerim. Durumunuzun oldukça farkındayım ve sevgili soteryum, Üstad Boner'in artık size ihtiyacı yok. Kendileri bizzat Osmanlı padişahının davetlisi olduğuna göre. Florensa'nın korumasına ihtiyacı yok. Anlıyorum, anlıyorum. Bu, bu son gelişte beni çok şaşırttı. Ama durumun ne kadar hassas olduğunu tekrar etmeme izin verin. Papa Hazretlerinin şefkati ve affediciliği yüksektir ama sabrını ve gücünü de zorlamamak gerekir. Ayrıca Kendisini daha fazla ciddiye almamanız durumunda bunu otoritesine yönelik bir ithal olarak alacaktır. Ne demek istiyorsunuz? Ahtınım, ölü ...Papa'nın affediciliğini kabul etmediğiniz takdirde... ...Afaros'a gideceksiniz. Demek ki... ...ben bu toprakların üstünde ne yapalım... ...ne de padişahın ezili olmadan çalışabilirim... Papa IV. Paulus, Sistina Şapeli'nin sunak duvarındaki kıyamet çalışmasını fazla müstehcen bulup, Michelangelo'nun kendi eserini daha düzgün bir hale getirmesini isteyince, ''Papa'ya söyleyin, bu küçük bir mesele ve kolaylıkla uygun hale getirilebilir. Önce kendisi, yaşadığımız bu dünyayı uygun ve yaşanılabilir bir hale getirsin, sonra bu tabloda aynı uygunluğa girecektir.'' cevabını vermiştir. ''Gelmişsiniz.'' Merakın son safhasında o. Tahmin ediyorum. Eminim hepiniz merak ediyorsunuzdur. Saygılarını sunarım bu analogti. Eminim bir heykel tıraşın elinden çıkabilecek en güzel freskoları boyamışsınızdır. <gülüyor> Zehirli dilini ağzının içinde tut bir mantı. Senin gözlerin değmesin diye hepsini feda etmek lazımdı ya. Artık kararsız. Bir kelencek Bizi daha ne kadar bekletmeyi kuruyorsun? Fazla değil. Zawallı Michele. Muhteşem Michelangelo. Kimdir bu Michelangelo? Hangisidir? Irmak Bahçeci'nin yazdığı Michelangelo adlı oyunu Devlet Tiyatrolarının 2 Ekim'de başlayacak yeni sezonunda izleyebilirsiniz. Ayrıntılar için www.deytatro.go.tr adresini takip edin. Sahneden Radyoya